zekatı verince peygamberin getirdiği şeylerin hepsine inanıncaya kadar insanlarla savaşma emri bunları yapanın İslam hakkı müstesna nefsini ve malını koruyacağı niyetinin Allah'a kaldığı zekat ve diğer amelleri reddedenle kıtalın İslam haklarından olduğu imamın İslam şarine önem vermesi babı Evet, başlığına bakacak olursak geriden gelen hadislerin adeta hepsi şerhi vaziyetinde çünkü birisi kelime-i tevhidi söyledikten sonra yükümlü olduğu şeylerin beyanı gündeme gelmiş oluyor çünkü namazı kılma ayet-i kerimeye bakacak olursanız Allah Azze ve Celle eğer tövbe eder Namazı kılar Zekatı da verirlerse onlar sizin dinde Kardeşlerinizdir diyor Yani bir insana Asgaride kardeşim diyebilmeniz için O insanın Şehadetinden sonra ne yapması gerekiyor Amel Amelden de ilk yapması gereken neymiş Namaz ve akabinde Zekatı vermesi gerekiyor Ve hemen akabinde Bab başlığı yine İslam'ın Beyanını getiriyor ki o resulun getirdiği her şeyi ne yapmak zorundasınız? Tasdik etmek zorundasınız ki Allah azze ve celle kitabında sizler diyor Allah'ın kitabından istediğinize iman eder, bir kısmına iman eder, bir kısmını bırakır mısınız diyor. Burada resulun getirdiği her şeyi ne yapma? Tasdik etme ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ben diyor insanlar la ilahe illallah deyinceye kadar onlarla ne yaptım? Harp etmekle emrolundum diyor. Yine beyanda hemen bab başlığında bu anlatılıyor ki insanların hepsi inanıncaya kadar. Bu da gösteriyor ki kıyamete kadar bu söz nedir? Geçerli bir sözdür. Yine bunlarla savaşma İslam hakkı müstesna nefsini ve malını koruyacağı niyetinin Allah'a kaldı. eğer birisi hakikaten iman ettiğini söylüyorsa ona ne yapamazsın müdahale edemezsin Evet. 20 ne olur rivayet Ebu Hureyre'den Allah Resulü'ne vefat edip de ondan sonra Ebu Bekir halife olunca Araplardan küfredenler tekrar küfre döndükleri zaman Ömer İbni Hattab Ebu Bekir'e Vesselam, Allah'tan başka ilah yok deyinceye kadar insanlarla savaş etmem bana emrolundu her kim la ilahe illallah derse İslam hakkı müstesna benden malını ve nefsini korumuştur hesabı da Allah'a aittir demiş olduğu halde sen insanlarla nasıl savaşıyorsun dedi Ebu Bekir vallahi namazla zekat arasını ayırt edenlerle savaşacağım çünkü zekat malın hakkıdır Vallahi bunlar Resul'a vere geldiği zekatı Benden men ederlerse Bu menden dolayı onlarla muhakkak harp ederim dedi Ömer İbnül Hattab Vallahi aziz ve Celil olan Allah'ın Kıtal için Ebu Bekir'in gönlünü katiyetle açmış olduğuna tamamıyla Kani oldum ve harbin hak olduğunu öğrendim dedi Şimdi hadis-i şerifte Allah Resulü ve Vesselam'dan vefatından sonra bazı çözülmelerden bahsediyor. Bu çözülmelerde ilk maddi insanların infakta veyahut İslam'ın hakkı olan zekatı almaktaki hakkını ne yapıyorlar? Vermemeye başlıyorlar. Diğer ameller olmasına rağmen Ebu Bekir onlarla ne yapıyor? Harp ediyor. Ömer diyor ki La ilahe illallah diyen Namaz kılan birisiyle mi harb ediyorsun Vallahi diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Verdikleri zekatın Yani keçinin bir ipini bana vermeseler Onlarla ne yaparım Harb ederim diyorum. İslam'da bu şartları Yani İslam'ın şartlarını Sayarken işte namaz kılma Zekat verme, oruç tutma Hacca gitme, ganimetten Beşte birini mala Verme gibi ifadeler her ne kadar söz olarak söylenirken basit gibi gelse de bunların uygulanması ve bunların zıttına hareket ettiğinde insanlara karşı uygulanması gereken ölçüde ne yapıyor burada ortaya çıkıyor. Hakikaten ferdi olarak namaz birçok insanın ne yapar zoruna gidebiliyor. Namazın terki de insanı ne yapıyor bir yere oturtabiliyor. Bunun yanında insanların maldaki infakı hakikaten nefislere çok çok zor gelmesi hasebiyle bakın bırakın burada sadaka vermeyi bırakın infak etmeyi zekat dahi insanlara ne yapabiliyor zor gelebiliyor İşte Ebu Bekir de onlarla vallahi ne yaparım harp ederim diyor ve bu da sırf zekat meselesi o dönemde bazı Araplara zor geldiğinden ötürü İslam'dan irtidat etmelerine sebep oluyor İşte burada da Ömer Nasıl diyor, La ilahe illallah dediği halde sen bunlara harp edersin. Yani İslam da var bunlarda, iman da var zahiren gözüken. Burada ne yok, zekat yok, zekatı vermemelerine binaen Ebu Bekir de ne yapıyor? Onlara karşı harp ediyor. Ebu Khuraydenden gelen 21 oğlu rivayette 21. olur rivayette, Ali sallallahu aleyhi ve sallam, La ilahe illallah deyinceye kadar insanlarla kıtakl yapmaklığın bana emr her kim La İlahe illallah derse İslam'ın hakkı olan kısas yolu müstesna benden yana malını ve nefsini korumuştur. Şimdi bu hadis bunun içinden bir cüzdü olsa burada ayrıyeten zikredilmesi var. Ee, Müslüman'ın Müslüman üzerine üç şeyi nedir? Haramdır. Nefsi, malı ve namusu. Bu da La İlahe illallah dedi mi? İslam hakkı müstesna dediği nedir? Adam öldürmüşse karşılığında ne yapılır? Kısas edilir. Namusuna ilişmişse evliyse recm edilir. Malına ilişmişse ne yapılır? Eli kesilir. Buradaki İslam hakkı müstesine malını, nefsini ne yapmıştır? Korumuştur diyor. Yine Ebu Hureyre'den gelen rivayette Ali sallallahu aleyhi ve selam Allah'tan başka ilah olmadığına şahadet getirince bana ve benim getirdiğim şeylere iman edinceye kadar insanlarla savaşmaklığım bana emrolundu. Bunları yaptıkları zaman benden kanlarının ve mallarını korumuş olurlar. Ancak kanların ve malların kendi hakları mukabil olmak müstesna. İnsanların hesapları ise Allah'a aittir diyor. Aynı hadisin biraz geniş açılımı burada da e, malları, kanları la ilahe illallah dedi mi korunmuş olur diyor. Ama insanların işlemiş olduğu günahlar vardır ki ferdi olarak veyahutta kullara karşı bunların hesabı da Allah'a aittir diyor. Evet. 35 nol rivayet Cabir ve Ebu Kureyre'den her ikisi de yukarıdaki hadisin bin bir benzerini rivayet ederek diyorlar ki insanlarla kıtal etmekliyim bana emrolundu ziyadesini getirmişlerdir. Evet. 36 ne oldu rivayet? Abdullah İbn Ömer'den Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Allah'tan başka hak ilah olmadığını Muhammed'in Resulullah olduğuna şehadet, namazı ikame, zekatı eda edinceye kadar insanlarla harp etmek bana emrolundu. Onlar bunları yapınca kanları ve malları benden korunmuş olur. Ancak İslam'ın hakkı müstesna. Onların hesapları ise Allah'a aittir diyor. Yine 37 Noğul rivayet Ebu Malik'ten Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her kim Allah'tan başka ilah yok der ve Allah'tan gayri ibadet olunan şeyleri tanımazsa onun malı kanı haramdır hesabı ise Allah'a aittir. Evet hadislerin hepsi aynı muhtevada kardeşlerim. Kim la ilahe illallah derse onun kanı malı namusu başka bir müslümana nedir haramdır. Buradaki anlatılmak istenenler bunlardır yine 38 ne olur rivayette Abdullah İbni Ömer'den ve vesselam her kim Allah'ı tevhid ederse onun kanı, malı diğer Müslümana nedir? Haramdır. Bu da kardeşlerim dikkat ederseniz e, İslam'ın dışındaki e, ne kadar çok dinler dediğimiz veya İslam'ın dışındaki batıl dinler diyelim hiçbir zaman insana insanın malına, insanın namusuna değer ne yapmaz? Vermez. Bakın geçmiş sistemleri anlarsanız, İslam'ın burada ne demek istediğini anlarsınız. Geçmiş sistemlerde nikah çeşitlerine baktığımızda namus anlayışı diye bir anlayış neydi? Yoktu. Onlar 9-10 kişi gelir bir kadına gider, bir erkeğin bir kadından alacağı neyse bunu alır ve kadın hamile kaldığında doğum yaptığında Orada soy bilici insanlar Olurdu Toplanırlar Çocuğa bakar Erkeklere bakar Ha bu çocuk falanın der O kadın o beyin karısı olur Ve o çocuk da onunla olarak anılırdı Bu bir nikah çeşidiydi Ve gayet doğal olarak görülürdü Veyahut bir kadına Önüne gelenler girer çıkar Ve neticede kadın hamile kalıp Çocuk doğurduğunda Yine aynı şekilde kimlerle beraber olduysa Yine soy biliciler ne yapar bakar bu çocuk falanın ve o kadın da onun derdi. Ve Yahud o kadar aşağılaşmıştık insanlar kadın erkek çocuk doğum yapabilmesi için erkek çocukları olan bir adamın yatağına gönderilirdi. Bakın İslam ne yapıyor bir Müslümanın kanının malının ve namusunun başka bir Müslümana kesinlikten haram olduğunu koyarak ne yapmıştır? Bu pisliğin önüne tamamen geçmiştir. Ve öyle hükümler koymuştur ki İslam bunun akabinde bekarsa yüz sopa vurarak yaşadığı yerden bir sene sürgüne ve evli ise taşlanarak halkın içinde rejim edilip canının alınmasına kadar hüküm koyarak bu olayın ne kadar iğrenç ve yaptığında da hayatıyla ödeyeceğini ne yapmıştır? Göstermiştir. İşte İslam'da insanlar arasındaki bu tür pisliklerin hem caydırıcı olarak kümor olarak konması hem de insanların bu hükmü bilerek hareket etmesi toplumda dengeyi ne yapmıştır? Korunmuştur. Allah böyle belalardan Muhammed ümmetini korusun. Evet 9. Baba gelince Kendisine ölüm yaklaşan kimsenin komaya sekaret haline girmediği müddetçe İslam'a girmesinin sahih olduğuna, müşriklere istiğfar etme cevazının nesine, şirk üzere ölenin cahiliye asabından olduğu ve onu bundan hiçbir vesilenin kurtaramayacağına dair deliller babı. 39 Nol Rivayet Said İbni Müseyyep'ten Ebu Talib'e ölüm yaklaşınca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona geldi. Ve onun yanında Ebu Cehil'ine Abdullah İbnu Ebu Umeyye İbni Mugure'yi buldu. Aleyhisselatü Vesselam Ey amca La ilahe illallah kelimesini söyle ki bununla Allah yanında senin lehine şehadet edeyim dedi. Bunun üzerine Ebu Cehil, Abdullah İbni Ebu Umeyye ''Ya Ebu Talip, Abdülmuttalib'in milletini terk mi ediyorsun?'' dediler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o sözü amcasına arz etmekte devam etti. Ötekiler de kendi sözlerini söylemeye devam ettiler. Nihayet Ebu Talip bunlara söylediği son söz olarak o kendini kastederek Abdülmuttalib'in millet üzerine dedi. Ve La ilahe illallah demekten çekindi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iyi bil ki Allah'a yemin ediyorum ki ne olunmadığım müddetçe senin için Allah'tan muhakkak mağfiret dileyeceğim dedi. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle ne peygambere ne iman edenlere akraba bile olsalar cehennemlik oldukları onlara Belli olduktan sonra müşrikler için tövbe istiğfar etme yakışık kalmaz. Tövbe suresi 113. ayeti indi. Allahü Teala Ebu Talip hakkında da inzal etti ve resuluna şöyle buyurdu. Doğrusu sen sevdiğine hidayet edemezsin. Lakin Allah kimi dilerse hidayete erdirir. Hidayete erecekleri o daha iyi bilir. Kasas 56 Kardeşlerim burada dikkat edecek olursanız yine iman bablarında önemli meselelerden bir tanesi. Biliyorsunuz kişi günah işlediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle Rabbimiz ne diyor? Dünya dolusu günah işleyene Rabbimiz dünya dolusu mağfiretler gelir. Denizin köpüğünce günahları olana denizin köpüğünce nedir? mağfiret vardır. Yalnız burada bir e, mesele var ki, can boğaza geldiği an la ilahe illallah sözü nedir? Geçersizdir. Fakat burada Ebu Talip meselesinde can boğaza ne yapmamış? Tam gelmemiş ama ölüm anında. Yani yatağa yatmış kalkacağı nedir? Artık mümkün değil. Bu anda bile kelimeyi tevhit tevhid bir insana ne yapıyormuş? fayda verebiliyor. Allah Resulü ve Vesselam geliyor Ey amcacığım bir kelime söyle de onunla sana ahirette yardım edeceğimi umuyorum diyor. Çünkü e, Allah Resulü ve Vesselam'ın hayatı boyunca amcası ne yapmış? Hamirliğini yapmış. Kafirlere karşı ona nedir? Kalkan olmuş. Ve İslam'ın hakikaten gelişmesinde, büyümesinde e, çok önemli yardımlar olan birisi. Ama Buna rağmen kendisine hiçbir fayda ne yapmamış? Olmamış. Vallahi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam amcasının hidayete ermesini ve Allah'ın mağfirete ermesini ne yapıyor? Canı gönülden istiyor. Ama Allah ne diyor Azze ve Celle? Sen sevdiğine hidayet ne yapamazsın? Erdiremezsin. Ancak ona Allah karar verir diyor. Burada hakikaten insanın nefisleri zorlanıyor onun dışında ileride gelecek babasının durumu annesinin durumu veyahut diğer peygamberlerin eşleri çocuklarının durumları hakikaten bu da bize gösteriyor ki bir peygamberin ister bir babası ister bir annesi ister bir çocuğu ister bir dedesi ister bir eşi kim olursa olsun peygambere yakınlığı onların hidayete ereceği manasına nedir gelmiyor Kişiye, Allah kişinin Allah'a yakınlığı ne yönde ancak ibadeti itaati yönünde her kim olursa olsun ister peygamber soyundan olursa olsun itaati ve isyanı ne yöndeyse onun alacağı da nedir o bunun yanında kardeşlerim zahiren bir insanın müşrik olarak öldüğü belli olduktan sonra hiç kimsenin buradaki ayeti kerimede ne peygamberin ne de iman edenlerin ona tövbe et istiğfar etmesi nedir yakışık kalmaz diyor Neden bu ayet kerime iniyor? Ebu Talip öldüğünde Ali sallallahu aleyhi ve selam ne yapıyor? Çok üzülüyor. Çünkü amcası, yani amca baba yarısıdır hadis şeriflerde ve hakikaten bir baba ne yaparsa amca da ona ne yapmış yapmış, belki de hiçbir insanın yapamayacağı bir şeyleri Ebu Talip kendisine ne yapmıştır yapmıştır. Hakikaten iyiliklere dokunan birisi ve Ali sallallahu aleyhi ve Muhakkak ki diyor Rabbim beni uyarana kadar onun için tövbe istifara ne yapacağım? Devam edeceğim. Ama Allah Azze ve Celle sen 70 değil 100 de tövbe istifarda bulunsan Allah onu ne yapmayacak? Kabul etmeyecek. Akabinde sen sevdiğine hidayet erdiremezsin. Ve akabinde müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne peygambere ne de müminlere onlar için tövbe istifar etme yakışık kalmaz ayeti inerek burada son ne yapıyor? Selamlar Koyuyor. Aleyküm selam ve rahmetullahi wabarakatuhu. Sakin sandalye ver ver. Var? Var, var var. Osman hoş geldin. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim beşeri münasebetlerde iman hakikaten önemli kendisine ölüm yaklaşan kimseye demek ki telkinde ne yapabiliyorsun? Bulunabiliyorsun. Bu telkin nasıl? Dikkat ederseniz hadis-i şerifte her iki tarafta bir şey telkin ediyor. Aleyküm selam ve bir sallallahu aleyhi ve var mı? selam ve rahmetullah Allah razı olsun hoş geldiniz. Şimdi dikkat ederseniz Allah Resulü Anisi Salatu ve amcasına La ilaha illallah demesini telkin ediyor. Müşriklerin önde gelenleri ise ne yapıyor? Onlar da lat, menat, uzdahubel tipinde ne yapıyor? Onları telkin ediyor. Ve kiminki ağır basıyor? Müşriklerinki ağır basıyor. Neden müşriklerinki ağır basıyor? Dikkat ettiniz mi? D demin hadisi kaçıran kardeşlerim ama sizler yakaladınız. Neden? çünkü kavmiyetçilik insanlar içinde kendini onurlu olmasını isteme bu tür duygular insanların çok çok önemli değerleri kaçırmasına sebep olur insanların kendi nefsini ön plana çıkarıp da bir başkalarından kendini üstün görmeye başladığı zaman önemli değerleri de ne yapamazlar göremezler ve düşünemezler işte Ebu Talib'in başına gelen belada nedir? budur çünkü şöyle dikti diyor Ahmedin müsnetinde gelen rivayette şöyle diyor gözü derinliklere daldı Lat Menat Akabinde dedi ki diyor koca karaların beni arkamdan kınamasını ne yapmam istemiyorum şimdi düşünün adam ölüyor hesabı verecek kendisi ve müşriklerin ebedi cehenneme gideceğini söyleyen bir yeğeni var Resul var belki de insanlardan daha iyi bu meseleyi ne yapmış kavramış ama buna rağmen asabiyet yani kavmiyetçiliği insanların içinde onurlu olma kafasını dikiyor halbuki izzet de şeref de neymiş Allah'ın ve dininindir başka hiçbir şeyin değil bu da gösteriyor ki kardeşlerim demek ki bizim kim olursa olsun bir yakınımız Artık bir tanıdığımız bir din kardeşimize hemen gidip de la ilahe illallah telkinde ne yapabilirmişiz bulunabilirmişiz. Bunun yanında önemli bir nokta gözden kaçırılmayacak nokta bakın müşriklerin önde gelenleri Ebu Talib'in son dakikada bile iman etmesine mani olabilmek için nerede bekliyorlar? Yani bunlara da çok çok ne yapacaksınız dikkat edeceksiniz. Hayırda bir araya gelmezseniz şerde bir araya gelen insanlar var. Evet. Ve gönül tabi her zaman sevdiğinin yani en yakınından tutun bir babanız olur, bir anneniz, bir eşiniz bir komşunuz, bir patronunuz size iyilik yapan bir insan veya dininizi öğreten bir insan insan ister ki hep sevdiğinin hidayette olması en güzeldi ama buna sizin gücünüz ne yapmaz yetmez bu ancak Allah'ın elindedir. Allah kimi dilerse diyor. Kime dilerse. Evet. 40 Nul rivayete gelecek olursak bu da önceki hadisin aynısı. Kırk 41 Nul rivayet Ebu Hureyre'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam amcasına ölüm vaktinde la ilahe illallah de kıyamet gününde onunla senin lehine şehadet edeyim dedi. Ebu Talip paylaşmadı. bunun üzerine Allah muhakkak ki sen sevdiğine hidayet veremezsin lakin Allah kimi dilerse hidayet verir ayetini indirdi. Yine 42 no'lu rivayette Ebu Hureyre'den Allah Resulü aleyhissalatü vesselam amcasına La ilahe illallah de kıyamet gününde senin lehine bulunan şehadet edeyim buyurdu. Ebu Talip Kureyş'in beni ayıplaması ve hakkımda Ebu Talip bunu ancak korku sevk ettirmiştir demesini demesi olmasaydı onu muhakkak ikrar eder seni memnun bırakırdım dedi. İşte kavmiyetçilik insanı ne yapıyor? Mahvediyor. Allah böyle beladan hem bizi hem de neslimizi korusun ileride gelecek ama yeri gelmişken zikredeyim sahabeler merak ediyor ey Allah'ın Resulü diyor Ebu Talip ömrü boyunca yani seni korumakla zaman harcadı ve hiçbir kafiri müşriyi sana ne yapmadı yaklaştırmadı yani bir duvar oldu onlar sana ne yapamadı gelemedi hiç mi bu iyiliklerin yardımı yok yani karşılığı yok evet diyor muhakkak ki diyor Allah her yapılan iyiliğin karşılığını ne yapar verir amcam da diyor cehennemde kalacak topuklarına kadar girecek ama bununla ne yapacak beyni fukur diyecek diyor. sırf bana yaptığı iyilikten dolayı bunu da İslam alimleri şöyle bir bapta zikreder şefaatin kafirlere de fayda vereceği diye müşriklere de fayda vereceği diye bir bap açar ve amcasına Allah Azze ve Celle'nin Resul'a yardım etmesine e, şey e, münasip topuklarına kadar cehenneme gireceğini ve bununla da beyni fokur diyeceğini söylüyor. Evet, evet bu da İslam'ın ayet-i kerime'de geldiği gibi kim zerre kadar iyilik yaparsa onun karşılığını muhakkak görecek ayetinin tecellisidir. Onluğu bab tevhid üzere ölen kimsenin hati olarak cennete gireceğine dair delil babı yani bu da e, usulde şöyle bir kaydı var mutlakın mukayyete hamledilmesi diye bir e, kaydemiz var bu nedir mutlak olan la ilahe illallah diyenin cennete gireceği ama peki Muhammeden Resulullah demese girebilir mi Giremez. Muhammeden Resulullah dedi ama bir sahte peygamber bugün nedir? İskender Evren'e soru çıkmış bir peygamber diyor. Bir insan diyor ki tamam diyor, Muhammed Allah'ın Resul'dur ama bugün de şudur. Böyle derse bu da giremez. Ee, i̇şte mutlak olan La İlahe illallah diyenin cennete gireceği ama birazdan birçok rivayetler gelecek. Bu kayıtlar olmadıkça cennete ne yapamaz? Giremez. Yani kayıtlara bağlı. Ama mutlak olan la ilahe illallahın insana nedir? Fayda verdiğidir. Başında nasıl iman ederken bu kelimeyi söyleme mecburiyetindeysen demin bir önceki bapta ne vardı? Son nefesinde de insanın la ilahe illallah sözü kendisine ne yapıyor? Fayda veriyor. Ama nereye kadar? Yunus 90. ayette zikredildiği gibi Firavun ölüm anında ne yapıyor? İman ettim kime? Musa'nın Harun'un Rabbına diyor. Allah Azze ve Celle ne diyor? Şimdi mi? Şimdi mi aklım başına geldi? Yani tam ruh bedenden çıkacağı anda söylenen söz neymiş? Geçerli değil ama ölüm sekaretine girdin burada ne yapıyor? Yine geçerli. Fakat artık tam boğaza geldi burada neymiş? Geçersiz. Buradaysa la ilahe illallah diyene muhakkak o kelime ne yapıyor? Fayda veriyor. Bakalım hangi hallerde söylenirse fayda veriyor. 43 numaralı rivayet Osman radıyallahu anh'ımdan Allah Resulü ve Vesselam her kim Allah'tan başka hak ilah olmadığını bilerek ölürse cennete gider buyurmuştur. Evet. Yine 44 numaralı rivayet Ebu Hureyre'den Allah Resulü ve Vesselam'la beraber bir yolculuktaydın. Derken cemaatin azıkları tükendi. Hatta Ali silahı onlardan bazılarının yük develerini kesmeyi düşündü. Bu sırada Ömer Resulullah cemaatin azıklarından ne kaldıysa bir yere getirsen de onlar üzerine Allah'a dua eylesen dedi. Ali ve vesilem bu işe girişti. Buğdayı bulunan buğdayı, hurması bulunan hurmasını ve neyi varsa insanların onu getirmeye başladı. Hatta bir insanın bir çekirdeği bile olsa onu ne yaptı? Ortaya getirdi ve orada toplandı. Ee, bu arada Ravi bunu zikredince bir tanesi diyor ki çekirdeği ne yapsın ki insanlar diyor. O gün diyor öyle haldeydik ki çekirdeği ağzımıza koyar, onu emerdik suyuyla kendimizi kandırmaya çalışırdık diyor. Yani e, onun tadıyla doymaya çalışırdık işte insan kıtlığı, açlığı görmeyince tabii bunları da anlaması zor oluyor. Ebû Hureyre devamla diyor ki Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü Ali sallallahu aleyhi ve sellem toplanan şeyler üzerine dua etti. Nihayet cemaatın kapları azıklandı doldu. Ali sallallahu aleyhi ve sellem bu sırada şöyle buyurdu. Ben Allah'tan başka hak ilah olmadığını ve benim Allah'ın elçisi bulunduğuma şehadet ederim. Bu iki hususta şüphetmeyecek etmeyecek Allah'a bu iki şehadet ile kavuşan her kul muhakkak cennete girer buyurmuştur. Ee, bu bapta birkaç tane daha rivayet var ama isterseniz burayı izah ederek gidelim. Ee, burada hadis-i şerifte birçok özellik gündeme geliyor. Birincisi... Allah Resulü ve Vesselam'ın zamanında hakikaten kıtlığın hakim olduğu ve böyle bir ortamda insanlar ihtiyaç içinde olsalar dahi cemaattan çözülmenin olmadığı gündemde ve e, burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan daha önce bir mucizeler görmüşler ki tekrar bir tanesi ne yapıyor? Hatırlatıyor. Ne diyor? Herkes malını getirse sen de bir dua ediversen Burada neyi kastediyor arkadaşlar Yakaladınız mı ee, Allah'ın onları e, Mahcup etmeyeceği Çünkü her peygamber Yaptığı dua Allah indinde nedir Geçerlidir Kabuldür Reddi diye bir sürü şey söz konusu ne yapmamış Olmamış Ama her peygamber de dualarında Hep ne yapmışlar çok dikkat etmişler. Bizim gibi vara yoğa, duaya ne yapmamış, gitmemiştir ve Rablarından isteyecekleri neler olduğu ortada. Bizim de dua ederken bu kaidelere çok dikkat etmemiz gerekir. Burada sahabeler ellerinde ne varsa getirmişler meydana. Ali sallallahu aleyhi ve sellem dua ediyor ve herkese eşit miktarda mal dağıtılıyor ve herkes de ne yapıyor? Sıkıntıdan kurtuluyor. Akabinde Ali sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben Allah'tan başka hak ilah olmadığını ve benim Allah'ın elçisi bulunduğuma şehadet ederim. Kim diyor buna yakinen iman ederse o muhakkak ne yapar? Cennete gider. Demek ki cennete girmenin anahtarı neymiş? Şeksiz ve şüphesiz Allah'tan başka ilah olmadığını ikrar etme. Şimdi burada kelime-i tevhid e, ön plana çıkarak la ilahe İllallah lafzının söylenmesi yani başı nefi, sonu ispatlan biten nedir? Bir kelime. Yani bütün ilahları reddediyorsun. Akabinde biri tasdikliyorsun. Şimdi burada la ilahe dediğimizde Kur'an'a gittiğimizde Kur'an'da birçok ilah kavramı gündeme geliyor. Birincisi Allah'a eş koşma tipinde. Mesela insan olarak ele al. Salih bir insan ilah edinilebiliyor mu? Edinilebiliyor. Mesela Nuh Aleyhisselam'ın kavmine baktığınızda orada ved, vegus Vagus, Yesus kim bunlar? O toplumda onlara dini öğreten salih insanlar. Bak bunlar bir yerde ne yapılabiliyor? İlah edinilebiliyor. Ama sevgi de aşırı gitmedi. Ama onu aracı kılmada vesaire. Yine Aleyhisselatü Vesselam'ın kavminde de Aynı müşkilatı görüyoruz Nuh'tan sonra. Onda da ne var? Lat, menat, uzda, hubel. Hayırlı insanlar. Hacılara su dağıtan, yer veren, yani infakta yarışan insanlar. Burada da salih insanlar ilah edinilebiliyor. Veyahut insan olup da peygamber, bir peygamber anası. Mesela sen mi dedin ey İsa, ananı ve seni ilah edinsinler diye ayet-i kerimede. Bu da nedir? Bir peygamber de ne yapılabiliyor? İlah edinilebiliyor. Bugün hala Hristiyanlar ne yapıyor? Mesela geçen misafirlerimizin içinde iki kardeşimiz vardı. Bunlar daha önce neydi? Hristiyanlardı. Neden iman ettin diye ben bir soru sorduğumda e, dedi ki, hani yolculukta falan beraber olduğumuz için şöyle bir ifade kullandı. Ben diyor, aklım başıma geldikten sonra yani herhalde mükellef olmayı kastediyor üç tane ilahın olmasının mümkün olmadığı inancı bende diyor yerleşmişti diyor. Ama diyor annem babam iyi bir Hristiyandı ve devamlı beni diyor kiliseye götürürdü. Orada diyor rahip ne anlatırsa beni iterdi diyor. Yani üçlü ilah bana diyor bir türlü ne yapmadı yatmadı diyor yani nasıl olurdu diyor yani nasıl olur bunlar diye diyor. Hani neticede diyor İslam'la tanışınca aradığım soruların cevabının İslam'da olduğunu anladık. Yine mesela Yahudilere baktığımızda Uzehir Allah'ın oğlu demeleri, şirk koşmaları yani burada salih ve olup da ilah edinilebiliyor muymuş bir insan? Peygamber olduğu halde ilah edinilebiliyor mu? Yine. Yine mesela Nazihat suresinde e, Firavun'un ilah edinilme meselesi gündemde ki burada da ne var? Kafir olan birinin de ilah edinilmesi nedir? Söz konusu. Onun dışında mesela Bakara suresinde bir ineğin ilah edinilmesi, bir taşın, bir ağacın, Necim suresinde bir nefsin ilah edinilmesi veyahut hadis-i şeriflere bakıyorsun dünyanın kulu, kadının kulu, paranın kulu yani bunlar da ne yapılabilir? ilah olabilir. İşte bütün bunlardan kalbini sıyırarak hepsini reddederek bir olan ilahı tasdikleyerek ve akabinde de bitmedi mesela aleyhissalatü vesselam Medine'ye geldiğinde orada Hristiyanlar vardı Yahudiler vardı ama Peygamber Aleyhisselam'ı ne yapmıyorlardı kabul etmeyen insanlar vardı ama kendilerine göre tevhid ehli insanlardı onlar Allah Resulü'nü kabul etmiyorlardı ikinci şartta nedir Muhammeden Resulullah demedikçe insan cennete ne yapamazmış giremezmiş öyleyse kardeşlerim bu sözü söyleme basit olmadığı gibi bu sözü söyledikten sonra insanı bağlayan kaydelerde ne yapma çok çok güzel yakalamamız gerekir eğer bu iki kelimeyi şeksiz şüphesiz söyleyerek Allah'a kavuşursak muhakkak o insan ne yaparmış cennete kavuşurmuş hadis-i şerifin anlatmak istediği bu 46'ın oğlu rivayet Ubade İbnu Samit'ten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim eşsiz, ortaksız, bir tek Allah'tan başka ilah olmadığını Muhammed'in onun kulu olduğuna İsa'nın Allah'ın kulu dişi kulunun oğlu ve Meryem'e ilka ettiği kelimesi ve kendisinden bir ruh olduğuna cennetin bir hak cehennemin bir hak olduğuna şehadet ederse cennetin sekiz kapısının hangisinden dilerse oradan Allah onu cennete girdirecektir şimdi burada da bu hadisin biraz daha değişik açılımı gündeme geliyor ee, yine iki şart nedir Allah Azze ve Celle'yi tasdiklerken şeksiz ve şüphesiz ona hiçbir şeyi ortak ne yapmayacak koşmayacak ama ayet-i kerimelere baktığımızda onlar diyor Allah'ı sever gibi birilerini severler. Asla şirk koşmadan ne yapmazlar? İman etmezler diyor. Demek ki burada duygunun çok iyi kontrol edilmesi gerekiyor kardeşler. Hangi duygunuzda aşırı giderseniz, hisleriniz sizi galebe çalarsa adaletten ayrılırsınız. Ve adalette düşünemezsiniz. Adalette düşünemediğiniz zaman da artık bir girdapta kaybolur gidersiniz hiç kimse de size doğruyu anlatamaz burada dikkat ederseniz rivayet okuyan biziz ama İsa Allah'ın kulu olduğu hem de Meryem'in oğlu olduğu anlatılıyor ne anlıyorsunuz bu rivayette bu sana mı fayda verecek yoksa davette sana bir ölçü mü olacak Her, her türlü. Hem öğreneceksin hem de bu şekilde savunanlara sana ne yapıyor? Davet etme emri var burada. Karşıdakine tek olan ilahı anlatmak zorundasın. Burada Hristiyan olan insanlara da ne yapman? Bunu anlatman gerekiyor. Bu Allah'ın Meryem'e ilka ettiği bir ruh. Peki Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin hiç eserlerini okudunuz mu? Hı? Bakın eserlerinin birinde ne diyor? Şimdi bir Hristiyan bunu okusa ne kadar İslam'a girer bilmiyorum. O diyor Meryem'e diyor gözüken aslında Cibril değildi. O Allah Resulü'ydü diyor. O diyor Meryem'e yaklaşan oydu diyor. Yani şeytanın bile böyle şaşıracağı insanların öyle ifadeleri var ki öyle saptırmalar var ki şimdi bir Hristiyan şu rivayeti okusa iman eder bir Risale-i Nur'dan bu ifade yoksa ne yapar dinden dik sinir girmez mümkün değil yaklaşmaz çünkü burada bir peygamber dışlanırken bir peygamber ne yapıyor Ullanıyor. adeta bir peygamberin çocuğu olarak zikrediliyor halbuki Kur'an'da sünnette onun bu sözünü ne yapıyor yalanlıyor, tekzip ediyor. Onun için kardeşlerim dinimizi kaynağından öğrenip kaynağından aktarmamız gerekiyor. Onu hatırlamaya çalışıyorum. Geçen gün okuduğumda ben de şaşırdım. Evet. Ama bakarım iki kaynak okudum geçen günü. Çok şaşırdım yani. Evet. Burada yine dikkat ederseniz Cennet ve cehennemden bahsediliyor ki, cennette cehennemde haktır. Allah'ın e, bizim için bir hakikatidir. Cennet Allah'a azze ve celle hakkıyla ibadet edenlere bir mükafat, ateşse ona isyan edenlere karşı nedir? Bir cezadır, bu da haktır. 47 nolu rivayet Sunabihi'den, ben Ubade i̇bn Samet'in yanına geldim. Kendisi ölüm hastalığında bulunuyordu. Ben hemen ağladım. O bana dur bakalım niye ağlıyorsun? Allah'a yemin ediyorum eğer benden şahitlik istense muhakkak senin lehine şahitlik yapacağım. Eğer bana şefaat verilirse senin için muhakkak şefaat edeceğim. Eğer gücüm yetseydi muhakkak senin için yararlı iş yapardım. Daha sonra şunları söyledi. Allah Resulü ve Vesselam'dan işitmiş olduğum ve içinde sizin için hayır bulunan her hadisi muhakkak sizlere söylemişimdir. Bunlardan ancak bir tek hadisi şimdiye kadar hiç söylemedim. Şimdi ölüm halim yaklaşmış bulunmakta. Bugün o hadisi size söyleyeceğim. Allah Resulü ve Vesselam her kim La ilahe illallah ve Muhammed'in Resulullah şahadetini getirirse Allah ona cehennem ateşini ne yapar? Haram kılar. Evet. Burada da sahabenin Allah kendisinden razı olsun son ana kadar gizleyip söylemediği bir hadis-i şerif var. Sırf Allah'tan korktuğu için ölüm anında ne yapıyor? Bu hadisi zikrediyor. Bu neymiş? Kim kelime-i tevhidi söylerse cehennem ona ne yapar? Haram olur. Peki Şimdi hadislere başlamadan önce bir kaydeden bahsettik. Mutlak olan la ilahe illallah diyenin neymiş? Cennete gireceği cehennemin ona haram olacağı. Ama kayıtları var. Kayıtları birer birer ne yapıyor? Geliyor. Bu kayıtlara uyduğu müddetçe. Şimdi düşünün bir insanın bir yeri kirlendiğinde elbisesinde bir şey olduğunda ne yaparsınız? he? yıkarsınız temizlersiniz orada da ne temizleyecek ateşte temizlendikten sonra cennete tertemiz girilecek yani kirli olarak cennete ne yapılmıyor gelmiyor. buradaki bahsedilen de bu 48 ne olur rivayet Enes İbn Malik'ten Muaz İbni Cebel'den gelen rivayette Muaz dedi ki ben Allah Resulü'nün merkebinin terkisindeydim benimle onun arasında semeni, semerin arka baş, kaşından başka bir şey yoktu bana ya muaz ben buyur ya resulullah dedim tekrar sana icabet eder tekrar tekrar senin taatına koşarım dedim sonra bir müddet yürüdü yine ya muaz dedi buyur ya resulullah icabetine ve taatına hazırım dedim Sonra bir süre gitti. Sonra tekrar Ya Muaz dedi. Sonra bir süre daha gitti. Ya Muaz diye nida etti. Ben tekrar Lebehik ya Resulullah ve Sadeik diye cevap verdim. Allah'ın kullar üzerinde hakkı nedir biliyor musunuz diye cevap verdim. Ben Allah ve Resulü en iyisini bilendir dedim. Muhakkak ki Allah'ın kullar üzerindeki hakkı kendisine hiçbir şey ortak koşmayarak ona ibadet etmen sonra bir zaman daha yürüdü ya muaz dedi ben yine lebbeik ya resulullah ve sadiik dedim bunu yaptıkları zaman kulların Allah üzerindeki hakları nedir bilir misin diye sordu ben yine Allah ve resulü en iyisini bilendir dedim o da Allah'ın kullarına azap etmemesidir dedi Demek ki kardeşlerim Burada Allah'ın kullar üzerinde kullarında, Allah üzerinde Neymiş hakkı var Yani her hak sahibinin Hakkı var Buradaysa Allah Azze ve Celle Resulünün diliyle bizlere ne diyor Sizi yaratan benim Gökten rahmet indiren benim Yeryüzünde türlü türlü Yemişler çıkaran benim Öyleyse bunu bilip durduğunuz halde Bana ne yapmayın çirk koşmayın. Benim sizin üzerinde istediğim tek hak nedir? Budur diyor. Bunu yaptığımız zaman Allah Azze ve Celle'den bizim de bir hak talep etme hakkımız doğuya bakın. O neymiş? Allah'ın bize azap etmemesi. Allah azaba uğrayanlardan değil rahmete uğrayanlardan eylesin. Bu hadis-i şerif hakikaten İslam'ın temelinden önemli olan hadis-i şeriflerden bir tanesidir ve e, dikkat ederseniz bir peygamber bir devlet reisi insanların önde geleni bir merkebe biniyor ve merkebin arkasında da ne var bir insan var merkepte bile giderken onlara ne yapıyor hem de bütün insanlara e, yol gösterecek çok önemli bir cümleyi ne yapıyor ona zikrediyor bu da gözden kaçırılmayacak noktalardan bir tanesi Bugün insanlar e, merkebe değil çok çok daha kaliteli merkeplere bindikleri halde o merkeplerinde hiç de hayırlı sözler konuşulmuyor. Çok değişik sözler de gündeme gelebiliyor. Demek ki insanın e, nerede olursa olsun hakkı gündeme getirip ona öğretmesi gerekir. Yine ileride gelecek yine merkebinin üzerindeyken arkada İbn Abbas'ın eline atarak kulağından tutup çekmesi ve ey delikanlı şu söyleyeceğim sözleri iyi belle diyerek ona yine tevhidden alakalı çok önemli bir sözü arkasında merkebinde giden birine söylenmesi söz konusu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu denli önemli bir sözü dikkat ederseniz ansızın birdenbire hepsini muaza ne yapmıyor söylenmiyor ne yapıyor Önce ey Muaz diye bir sesleniyor. Muaz ne diyor? Emrine amadeyim. Buyur ey Allah'ın Resulü dedikten sonra yani her halükarda bedeniyle, ruhuyla ne yapıyor? Orada hazırlığı akabinde bu sözü kabına itiyor. Biz de birine bir şey öğretirken karşıdakine bu uslubu ne yapabiliriz? Takınabiliriz. Yine bu sözün akabinde hemen Ne yapmıyor? öbürünü öğretmiyor. Yine ey Muaz diye bir nida ile onu ne yapıyor? Kendine doğru yöneltiyor. Muaz de, dikkat ne yapıyor? Acaba bundan sonra ne gelecek? Bundan sonrakinde söyleyince bize aynen olduğu gibi ne yapıyor? Naklediyor. Bu da hem öğrenme hem öğretme de çok önemli e, tekniklerden bir tanesidir. 49 no'la rivayet Muaz İbn Cebel'den ben Ufeir denilen bir merkep üzerinde Aleyhisselatü Vesselam'ın terkesine binmiştim. Ya Muaz Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu ve kulların Allah üzerindeki haklarının ne olduğunu bilir misin? buyurdu. Ben Allah Resulü en iyisini bilendir cevabını verdim. Şüphesiz ki Allah'ın kullar üzerindeki hakkı kendisine Hiçbir şeyi ortak kılmaksızın Allah'a ibadet etmeleri kulların aziz ve celil olan Allah üzerindeki hakları ise kendisine hiçbir şeyi ortak kılmayanı azap etmemesidir buyurdu. Bunun üzerine ben ya Resulullah bunu insanlara müjdeleyeyim mi dedim onlara müjdeleme o takdirde sadece ona güvenirler buyurdu. Şimdi burada hadis-i şerifte dikkat ederseniz son bölümünde Ön tarafını açıklamaya çalıştık. Ey Allah'ın Resulü bunu hemen insanlara geldiğimde söyleyeyim mi? Ne yapma diyor? Söyle. Hemen söyleme. Peki Muaz bunu söylüyor mu? Ne zaman söylüyor? Eğer Allah'ın bana azap etmeyeceğinden emin olsam bunları ne yapmam söylemezdim diyerek korkusundan son nefesinde bunları ne yapıyor? Bizlere yine zikrediyoruz. Onlara müjdeleme o takdirde Sadece ona güvenirler Peki şimdi biz buna Sahip olduk Bu bilgi bizde var Biz ne yapacağız Hı? Buna güvenip mi edeceğiz? Ne yapacağız Şimdi burada dikkat edilmesi gereken Bir husus da bu Eğer sahabeler Allah kendilerinden razı olsun Onlara bunun müjdelenmesi Tehir edildi, ediliyorsa Herhalde bizim de bugün bu meselelere Çok çok ne yapmamız Dikkat etmemiz lazım O takdirde insanlar buna ne yapar Güvenir Bugün toplumumuz ne hale gelmiş Adam sağdan alıp sola veriyor Soldan alıyor sağ, sağa veriyor La ilahe illallah diyor Ve günde işte şu kadar tevhid çektim Bu beni ne yapar Cennete götürür diye sevilmiyor mu Bak şeytan bu yönü de yaklaşmış veyahut la ilahe illallah Muhammeden resulullah diyor adam ben bunu dedim bu bana ne yapar yeter tipinde ne yapıyor burada insanın kendisine iktifa ettiğini zannediyor ama bu insana ne yapmıyor iktifa etmiyor. 50 ne olur rivayet Muaz bin Cebel'den Allah Resulü'nün sallallahu ve sellem ya Muaz Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir bilir misin Muaz Allah ve Resulü neyi iyi bilendir dedi. Kendisine hiçbir şey ortak yapılmayarak Allah'ın ibadet olunması bunu yaptıkları zaman onların Allah üzerindeki hakkı nedir bilir misin buyurdu. Muaz Allah Resulü en iyi bilendir dedi. Aleyhissalatü vesselam Allah'ın onlara azap etlemesidir buyurdu. Evet. 51 olur rivayet yine aynı. Bunlar da demek ki Allah'ın da Kullarında hakları neymiş? Varmış. Birinci hak neymiş? Allah'ın bizi yarattığı halde ona şirk koşmayacağız. Şirk koşulduğunda bütün her şey ne yapıyor? Gidiyor. Şimdi burada yine önemli bir rivayet geliyor. 52 Noğul rivayette Ebu Kureyre'den. Bizler diyor ve Vesselam'ın etrafında oturuyorduk. Bir topluluk içinde yanımızda Ebu Bekir Ömer de vardı. Allah Resulü ve Vesselam aramızdan kalktı gitti. Biz kendisine kötülük, değer korkusuyla hemen onu aramaya başladık. Ve korkup endişe eden, hemen aramaya çıkanların ilki bendim diyor. Nihayet Ensar'dan Neccar oğullarının bostanına geldim. Bir kapısını bulacak mıyım diye etrafını dolandım ama bulamadım. En son diyor Bostanın su arkından tilkinin süzüldüğü gibi süzüldüm ve Allah Resulü ve Vesselam'ı kuyunun başında ayaklarını kuyuya sallamış olarak buldum. Ve kendisinin yanına geldim ey Allah'ın Resulü biz senin yanımızdan uzaklaşmandan endişe ettik ve aramaya çıktık ve asapta arkamda dedim diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam seni buraya getiren hakikaten bu mu dedi diyor. Evet ey Allah'ın Resulü. Ve Allah Resulü ve Vesselam kendisine ayaklarını ayakkabılarını çıkarıp kuyuya salladığından ayakkabısı kenarda iki pabucunu Ebu Hureyye'ye vererek diyor ki al bunu ve arkandan gelenlere yakinen her kim la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyorsa onları cennetten ne yap? müjdeler ediyor. Ebu bu ayakkabısını alıyor Ali sallallahu aleyhi ve selamın ve geri dönüyor. İlk karşılaştığı Ömer. Nereye gidiyorsun diyor bu elindeki ne? O da diyor ki bunlar Allah Resulü Ali sallallahu aleyhi ve selamın ayakkabılarıdır ve beni onlarla yolladı. Kalbi tamamen inanmış olarak. Eğer kim la ilaha illallah derse kim bu şekilde Allah'a kavuşursa onları cennetten müjdele dedi diyor. Bunun üzerine Ömer iki eliyle eliyle iki mememin üzerine şöyle bir vurdu. Ben oturamın üzerine düştüm. Bana dön ya Ebu Hureyre dedi. Ben de Allah Resulü ve vesselam'a döndüm. Neredeyse ağlamaklı oldum. Ömer beni takip etti. İzim üzerine geldi. Ali sallallahu aleyhi ve sellem: "Ya Ebû Hureyre neyin var?" diye sordu. "Ben Ömer'e kavuştum. Benimle gönderdiğin haberi kendisine söyledim. Bağıma öyle bir vurdu ki ben de oturam üzerine düştüm. Bana geri dön dedi. Ben de döndüm." Ali sallallahu aleyhi ve sellem: "Ya Ömer, seni bu yaptığın işe sevk eden nedir?" Neyini soruyor? neden yaptığını soruyor. Ömer'e ya Resulullah "Tamamıyla inanmış, e, babam anam sana feda olsun. Sen ayak kabılarınla Ebu Hüreyre'ye al bunu. Kimi görürsen kalbi yakinen iman etmiş olanları cennette müjdele." dedin mi? Ali selamünaleyküm. Evet dedim." diyor. Ömer diyor ki "Böyle yapmay Allah mesun." Ben insanların sadece buna güvenmelerinden korkarım. Binanaley onları bırak çalışsınlar. Bunun üzerine Ali ve tevesselam, "Tamam, onları serbest bırak." buyurmuştur. Dikkat ederseniz burada e, belki bize göre bir zulüm gibi gözüken bir olay var. Yani birinin birini vurması, onu yere oturtması ve "Yürü" deyip gideceği menzilden alıkoyması ve ona bu görevi veren de kim? Aleyhisselatü Vesselam. Sahabe ne yapıyor? Ey Allah'ın Resulü bırak bunu yapma. İnsanları bırak çalışsınlar, amel etsinler. Sonra buna güvenirler de ameli ne yaparlar? Bırakırlar. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ha, bırak kalsın diyor. Bu hadislerden aslında beşeri münasebetlerde bizlerin de alacağı çok çok önemli neler var? dersler var. Ama biz bunları okuyacak, zaman harcayacak zamanlarımız olmadığı için bu şekilde de ahlaklanmamız mümkün olmuyor. Aleykümselam selamu Aleyküm selamu Aleykümselam selamu Keselim mi kardeşler için devam edelim. Şu an bir saat oldu.